Vela vel bara dersinin üçüncü dersindeyiz. Bu derslerde nereden? Selefi Salihin akidesi kitabında şerh ediyoruz. Kaçıncı asıldır Vela vel bara? Beşinci asıldır. Bugün üçüncü dersindeyiz. İki ders işledik bundan önce. Birincide girişidir. İkincide Vela vel bara'ın tanımına girdik. Geçen derste Vela vel baranın tanımında e, delilleri getirdik. Ayet, hadiste. E, birinci ayeti şerh ettik. İkinci ayette zamanımız kalmadı. Bir oradan okuruz inşallah. Bir de okuyalım Eyüp kardeş e, ayeti. İkinci ayeti. Şey Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Evet. اللہ subhanahu تارہ سند şimdi birinci امین لیر مو امین لیر دست تھیل مساس او ادر تھو بہت سورس یہیتھن درس اوس اللہ مو امین مو امین دست تر بن دلی ادر ولا سو جی چھ سور جکسن مو امین مو امین سور مو امین چافر سوین مو امین مو امین سور بارا 28 شیت علم سچی عیترینہ اللہ صبح Muminler, kafirleri dost edilmez. Yani burada karar verilmiş noktası Allah Teala tarafından koyulmuş mesele. Apaçuh ne tevil ne tefsir hiçbir şeye göre çoktur. Kelime apaçuh anlamıyla bellidir. Mumin, kafiri dost edilmez. İttikad nedir? Kendisine seçip dost seçmez. seçer? seçer. Dost, dost Nedir? تأكittir. Bir tane gelip tevil etmesin. Desin ki ben de dost ediyorum, de dost ediyorum. Yani eğer bir dost alıyorsan kendine sadece mümin alacaksın. Kâfir alma لرمینا var mı? Hayır. شان alma şansı yoktur. İşte bu da apaçuk nedir Batıl tevilin Allah Teala kapsını کسیور. Bu mühkem ayetlerdandır. Bazı ayetleri Allah Teala müteşabih bırakır dedikçe alimlerimiz dediği gibi neden? hatta kalplerinde hastalık olan فی قلوب هم زیخ ne yapsınlar? Neyi ittiba ederler? Muteşabihleri. Hakallar oradan yorum çıkartırlar kendilerine. Ayetleri zorlarlar yani. Bu muhkem ayettir. Yani batıx. Bunda hiçbir şey istemez. Ne müfessir ister. Bir tane Arap cebilce bunu di direkt anlar. Bu münlerden baş. Ve men yefal zalika bu üçüncü tekittir ayet üzerinde. Daha vurgulu oluyor. Eydir bir tane öyle yapsa ne olur? Allah Teala diyor, bir tane eğer kafiri dost aldın olur? He? Ne olurmuş? feliis minallahi fi şey nedir bu fi şey yani bu hiç Allahu Teala indinde makbul olmaz yani o fiil makbul değil geçerli değil o şahıs yaptığı iş hiç geçerli değil o şahıs kendisi de bunu bu itikadı canlandırmıyorsa o da Allah Teala yanında geçerli değil Allahu Teala'nın yanında ne demek yani terazide geçmese allah Teala'nın de kabul olmaz. O zaman ne olur? Ameli merdüttür. Yaptığı iş o zaman ne olur? Sonuç yerin arası olur. Ataş olur. Bundan dolayı birinci ayetten bu ayet sevgiyle neyi? düşmanlığı ortaya çıkartıyor. Neden sevgiden düşmanlığı ortaya çıkıyor burada? Çünkü bu önemli meseledir dedi. Allahu Teala bu dünyayı kurmuş bunun üzerine. İmtihan cennetten başlamıştır. Hazret Adem babamızla bu imtihan başlamıştır. Bugüne kadar devam ediyor. Kıyamata kadar da devam edecektir. Ne kadar yer üzerinde mümin var bu olay devam edecektir. Kıyamet oldu iş bitti o zaman hesap günüdür. Tereziye ne koysan önüne o gelir. Onun için insan ne yapsın? Adımını atarken bu dünyada Allah Subhanehu Teala bize yolumuzu gösteriyor. Yanlış yola sapmayalım. Apaçuk belli ediyor. Bu nedir? Akidenin sulbundandır. Yani özüdür. Ne? Vela vel bara. Neden özüdür? Çünkü baş, asıl düşmanlık buradan başlamıştır. Asıl cennetlik, cehennemlik buradan başlamıştır. O da neredeydir? Cennette başladı. İblis neden Allahu Teala'nın rahmetinden atıldı? E buradan başladı. Allah dedi bu Adem benim benim yarattım. Buna secde yapın. Yapmadı. Allah'ın Taala'nın emrine karşı geldi. Yani Allah dedi Adem'i e beni ikram ettim. Dost seçin onu seçmedi. Akıl mantık kavulduktan sonra ne oldu? Adem'i kendisine baş düşman seçti. و اللہ تعیم سن اللہ تعالیٰ ہچمت قبولیت تید قیامت نقدر بیکلت بین عدم ضریت ہیب سن چین دم نہن شرکلیت اللہ تعالی دہ ہتھک قبولیت تی ول تعالیٰ بر آیت لقت صدقہ ابلی sadık آیت ابلس قول birçok bir ona tabi oldu Onun için diğer hadiste geçtiği gibi bin taneden bir tane cennete girer. Demek ki hepsi ne oldu? Sürüklendiler iblisin peşinde. Allah'ın dediği gibi sadaka. İblisin kavli doğru çıktı. Onun için azınlık cennete girdiği için biz ne yapacağız? Biz Allah'ın seçkin kullarıyız. Bakideyi biliyoruz, sahipleniyoruz. Sıradan bir vatandaş değiliz biz. Seçkin kullarıyız. Allah bizi seçmiş, bir düz musulman yapmamış bizi. Bu akideyi anlıyoruz. Çünkü burada bundan sonra başlıyor her mesele. Bu akide ehli sünnete göre velâ ve'l-berâ meselesi ehli sünnete göre olmasa olmazdır. Noktası koyulmuştur. En azim meselelerdendir bu. Nasıl azimdir sorabilirsiniz. İşte Ehl-i Sünnet bunun sebebini bizim için noktalamıştır. Burada muvellif altı tane sebep vermiştir. Bu altı sebepten dolayı çok önemli olduğu Ehl-i Sünnet akidesine göre ortaya çıkıyor. Bunlar nedir? Bir bakalım. Evet. Ehl-i Sünnet ve Cemaat dostluk ve düşmanlık ilkesinin dinin en önemli esaslarından ve akidenin temel taşlarından biri olduğuna inanır. Bu ülkenin dindeki yeri çok büyük ve çok mühimdir ki şu hususlar da bunun böyle olduğunu ortaya koymaktadır. Yani bu, bu husus nedir? Yani velaval vel barah", dostluk ve düşmanlık, Allah rızası için sevmek, Allah rızası için buğz etmek. Bu nedir? Çok önemli meseledir. Dinin temellerindendir. Yani bir bir tane hiç insan aklına gelemez yani bir tane şeriatı Allah'ın emrini anlayan tasavvur edemez yani bir musliman her şeyi sevsin yer üzerinde imkanı yoktur olmaz olsaydı böyle biz melek onurduk imtihan tarlası ortadan kalkardı şimdi bu neye reddiyedir hoş görü diyorlar hoş görü tamam Hoşgörü kimiylendir? Musulmanlardandır. Musulmanlara karşı hoşgörü omuzumuz düşüktür. Ama çafire karşı, çafire karşı da hoşgörü var ise de musalim çafir, bizimle bizim rahmetimizin altında oturmuş, ilgilenmiyoruz, ona hoşgörü gösteririz. Ne için? Kalbini imiş belki İslam'a gidiyor. Ama savaşçı çafirler, çipi günde, yer üzerinde, tarih boyunca, çafirlerin yüzde sekseni savaşçısıdır. Bunlara karşı ne olur? Umuz dik. اَعِزَّتُ عَلَى الْكَافِرِينَ اَذِلَّتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah Teala diyor. Çafirlere karşı dik, müminlere karşı zelil, yumuşak oluruz. İşte ondan dolayı bu çok önemli meseledir. Yani akidenin özüdür bu. Bunu da Kim ilan etti? Kim bunun sembolünü taşıdı? Hazret İbrahim aleyhissalatu vesselam. Abul Enbiya peygamberlerin babasıdır dedik. Ondan sonra bütün peygamberler bu sancağı Hazreti İbrahim'den sonra teslim aldılar. Hatta Resulullah'a kadar. Bütün peygamberler de Hazreti İbrahim'in torunudur. Hem itikaden hem zürriyeten nesilinden gelenlerdir İşte bu çok önemli meseledir arkadaşlar. Bu sancağı Resulullah'tan sonra kim taşıdı? Ashab, tabi'in, dört imam bugüne kadar muvahhidlerin elinde devam ediyor. Bazen ehli hak az olur, bazen çok olur. Allah'ın hikmeti gereği. Ama o azınlık her zaman nedir, hakk üzerinedir? de eğer bu o azınlığın hakk üzerine olan رسول اللہ صلی اللہ علیہ diyor ki لَا يَزَلْ تَائِفَتُم مِنْ اُمَّتِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ امتم'den bir tayfa var. Azınlık her zaman hakk üzerinedir. Bunlara da zerar vermez. Ne itikatlarına ne imanlarına birçok hublara muhalefet etsem. Hatta Allah'ın emri gelene kadar. Allah'ın emri ne zaman gelir? Ne zaman e, bir de din zeferden olur. Din asıl din ne zaman bir de zefer olur? راشد خلافت محدید جہنیس نولر بیرلشہ ظاہر اولر او بلش اولور اولر ہما بل چی باز علاقہ اولہلش ہوں مخالف دسا ہما آین خلیفہ جی بھ خلیفہ رس اللہ صور قرائشہ در بگند اسلام سے طالبہ مثلاً افغانستان دہ شیر عدہ سے طالبا قریشین علاقہ اورجنل عرب او بیرس عرب دہی افغان در اللہ بہ حادیثہ مخالف تر حر خلیفہ ندر متین خلیفہ سے قورشت علمہ صلہ قورتان olur o halife değil mülk olur. Onun için Osmanlılar hilafet değil, mülktür. Osmanlılar bunu bizden daha iyi biliyorlar. Hatta Selim Sultan Yavuz, Yavuz Selim Mısır'da Mısır'ı fethederken halifeyi e, getirdiler ona, esir almışlar. Bu ne dedi? Dediler bu halifedir. Yavuz Selim dedi sen ne ne, ne, ne işe yararsın halifesin? Ya yani ne ne ordun var, ne, sen, sen bir kralı o zaman Kralların halife bir şemsi gibiydi. Sadece adı vardır. Asıl hükümeten krallarıydı. Ya dedi işte ben halifeyim. E sen nereden halifesin? dedim ben Resulullah'ın sülalesinden geliyorum. Kureyşiyim. Bir de benim hilafette olan mezlemelerim var. İşte Resulullah'ın kılıcıdır filandır filandır. Hırkasıdır filan. Bunlar bendedir filan. Tamam getir bunları. Aldı ennen. O zaman Yavuz da bu işe soyunmaya başladı. O zaman fakihler bütünü karşı çıktı Yavuz'a. خلافت سادر اللہ حقیقی حقیقی Milleti İbrahim. Milleti İbrahim'in en son peygamberi sancağını taşıyan kıyamata kader kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun peşinde gelen kimdir? Kim o? Resulun sallallahu aleyhi ve sellem matoduna uysa. وَلَا وَالْبَرَى مَسَلَسْنَ Onun için bu mühim bir akidedir. Önemli bir akidedir. Ne? Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Ben dünyada her şeyi sever mi? Kafirler var. Sen onu sevsen de o seni parçalar. İyi yapıyor, görüyoruz bu günde. Müslüman ülkelerini yerden bir ediyorlar. Sözde geliyorlar bir ülkede mesela bir hürriyet getirirler. Mesela Irak örneği alsak kendi iç memleketimizi. Saddam diyorlar zalimdir. Saddam 35 senede 3000 bin tane git, on bin tane adam öldürmedi. Siz bir ihtilalle geldiniz, bir buçuk şu anda iki milyon insan öldü sizin yüzünüzde. Demek ki bu plan nedir? Bunlar istiyorlar, yok etçiler bizi. Yer üzerinde. Sen ne kadar onlara hoşgörü yapsan, Bunlar e, bunlara hoşgörü olmaz. Cüvenemezsin. Çünkü cüvensen o zaman Allah'ın Allah'ın dinine, şeriatine karşı geliyorsun. Ama bu değil ki biz illaki savaş açarız. Biz savaş açarız. Ama ne zaman? Bunun da fıkkı var. Ne zaman devletimiz oldu, imkanımız oldu. ya Açamıyoruz. iman Resulullah diyor bir bir tane münkeri gördü. Değişecek eliyle. Yapamadı diliyle. Yapamadı kalbinde. Biz kalbimizde en azından. E şimdi dersin ben nasıl gidip e, savaş açayım? Açma. Zaten aslı kalptedir. ben şu anda kalbimde canlandırdım bunu. Dilimde de anlatıyorum size ama ciddi bir دردمس bir şey yapamıyorum. بہ نم زرمہ نم اسم یوختر اللہ اللہ طاقت اما باقی olarak nasıl یہ öğretiyoruz الہ نسل lazım yani bir Nesil yetiştirdi Kur'an-ı Kerim'i okuyor, şeriatı biliyor, namazını kılıyor ama itikadı yok ise neye, ne, neye lazım bu? Demek ki tam düşmanın istediği gibi. Nedir düşmanın istediği gibi? Düşman diyor, din seninle Allah'ın arasında bir şeydir. Öyle değil. Allah bunu böyle emretmiyor. Allah ne emrediyor? Allah ne emrediyor? Benim dostum sizin dostunuzdur, benim düşmanım sizin düşmanınızdır. Bunu yapmadın sen Allahu u Teala'nın Rahman'ın ordusuna giremezsin. bu şeytan olursun. Hizbullah olmak için Allah'ın ordusunda olmak için ne lazım? Allahu u Teala'nın emirlerine uyacağız. Evet, şimdi bu itikada delil isteyen, şimdi delil vereceğiz ona. Ne kadar önemlidir alimlerimiz, bizim için bunu törpülemiş, elimize bırakmıştır. Evet, birincisi. Birincisi, bu kelime-i tevhidin, yani Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet etmenin bir parçasıdır. Çünkü bu şehadetin anlamı, Allah'tan başka ibadet edilen her şeyden uzak olmak demektir. Nitekim allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ant olsun ki biz Allah'a ibadet edin ve tağuttan uzak durun diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Birinci mesele nedir? إِلَّ yoktur. bunun Bunu, bu cümlenin içinde ne var? Biri nefi, biri isbattı. Birinde yok, siliyorsun. Yoktur diyorsun. Birinde sadece var ise Allahu Teala var. Demek burada ne lazım? Bir dost hakkıyla, bir düşman hakkıyla. Onun için Allahu Teala bütün peygamberlere ne gönderdi? Ha? Bütün peygamberlere پیغمبر اللہ عبادت Şert. Olmasa olmaz. Olmasa olmaz. Allah'a ibadet edin. Tağuttan uzaktır. Allah'a ibadet edin ne demektir? La ilaha. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah nedir? İbadet edilir. Onun emrine uyunur. Budur Allah'a ibadet etmek. Allah ne demişse ona uyacağız. Allah demiş mi kafirler buğz edin? Evet. O zaman bitti Sonra ندیور وچتا نہیں بوتھی değil تھا Heykelcim olursa olsun Allahu Teala'nın fiillerini kendisinde görse o tauttur. Anladabildin mi? Bu ister mümin olabilir, insan olabilir, hayvan olabilir, taş olsa, beton olsa, tahta olsa, he fark eder mi? Yani ibadet, ulûhiyet ibadeti çime gönderilir sadece Allahu Teala. Yani ulûhiyetin tanımı nedir dedik? Kulun fiilleri, kulun ibadet fiilleri ibadet اللہ تعالی şirk olur o zaman ne yapacağız biz? Sadece O o şişin olur. İster tahta olsun, ister beton olsun ne olur? Tagut olur. Tagut budur. Eydir içteni bu tagut nedir? Tagutun başı nedir? Muhammed kardeşin dediği gibi bir rivayette şeytandır. Evet, tagutun başı şeytandır. Çünkü şeytan ne diyor? Allahu Teala'ya yaptığınız ibadeti beni de yapın. Ama bana ibadet edin demiyor. Çok onu da demiş. şa satans neiller Onlar da var <gülüyor> şeytin de var şeytanlı ibadeti Ama bu bunu ile akılsız böyle tam yani akıldan mahrum olun bunu hayvana git yapmaz mı Çünkü fıtratı ama insanın akıl olduğu için yani bir bitenen hiç akıl olmasa belki onu şeytan e, elde eder ama şeytan da uyanıktır gelip sene demez ki e, celvene ibadeti Detaylı yollardan kendisine ibadet eder. Nedir? ibadetin aslı nedir? İbadetin aslı emre uymaktır. Bize kim söylüyor namaz böyle, kıl şeriat budur? Allahu Teala. Demek ki emir var, biz ona uyuyoruz. İbadetin aslı nedir? Emre uymaktır. Sen şeytanın emrine uysan ne olur? Ha? Şeytanın emrine uysan ne olur? Demek ki ona ibadet ettin. O ne olur? Tağut olur. Sen de ne yaptın? Tağuta ibadet et. Demek ki Allah'ın neyinden çıktın? Ordusundan çıktın. Hizbullah'tan çıktın. Ne oldun? Hizbüş şeytan oldun. Şeytanın hizbine girdin. Camaatine katıldın. Şeytanın eri askeri oldun. adam oldun. Onu üçü çalışıyoruz. İster bilerek ister bilmeyerek. Sonuçta nedir? Sen onun taburundasın. Grubundasın. Eydir içten bu tağut nedir? نجائ لگا اجائرن اجوہ دور ازاک درما نا دے مختلم اولم درم Sen filan فلان gitme Tamam mı? filan درنے Gitme, uzak dur o dernekten. Ben gördüm oğlumu derneğin kapısında ne derim? Yani der içeriye girmese bile demedim sene gitmez cezalandırırım onu. Ama derim filan derneklerden laubali olma. Yani olara yakın düşme fazla. Ha? Yani onlardan konuşma. E ben geldim, baktım oğlum derneğin kapısında, yani derneğin içinden girip bir hacet alıyor, ben ona kızamam. Onun için Allah Teala ne dedi? Şarap meselesinde, içki meselesinde. Dedi: "Bu ricstir, taçten Uzak durun onun. Onun için bir tane bir masada içki içilirse o masada oturmak caiz değil. Çünkü Allah demiş: "Deseydi la takrabu." Yakın düşmeyin. Ne olurdu? O zaman bir tane bu içki içerdim. Ben burada ayran içerdim. Bir mahsur yok midir? Benene o kendi ayağında nasıldır? Ben de kendi Ama bir alanda, bir lokuntada, bir partide içki içildi sen o partiye girmen caiz değil. Çünkü allah Teala içteni bu demiş bize. Sakın yakın gelmeyin hiçbir şekilde. Yani bu sokakta var ise öbür sokaktan geçmeniz lazım. İçtenebin anlamı budur. Onun için tağutta da ne, ne, ne söylemiş Rabbil Alemin? İçten bu tağut. Yani yakınından bile geçmeyin. Ne? Çünkü tehlikeli bir şeydi e burada neyi ortaya çıkarttı la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen ilah yoktur başka aliheler var evet tağut talihedir terim olarak tanrılar çok türkçesi tanrı alihanın tam karşısı türkçesi tanrı". tanrılar çok kurtu var ineği var değil mi Budası var, betonu var. Her çeşit şeye tapıp onun yolunda gidiyor. Ama hak ilahçimdir. Hak tanrı kimdir? Allah-u Onun için la ilahe illallah. Bu denedir nedir? Vela vel baradır. Eydir. Çin bize diyor çafilleri buğz edin. Allah-u Teala. O zaman sen gelip mele diyemezsin ya Abdullah kardeş. Sen ne yapıyorsun? Ha? Buğzu öğretiyorsun. Kardeşim ben öğretmiyorum. Ben kendimden bir şey getirmiyorum. Ben sadece bir şey açıklıyorum. Aslında benim vazifem nedir? Bir çöplüdür. Şeriat ile insanların arasında. Ben kendimden bir şey getirsem o şeyi al yüzüme çal. Alimlerin de görevi budur. Bak şeriat'te alimler hiçbir zaman kendilerinden bir şey getirmezler. Kendinden bir şey getiren alimin sözünü duvara vurun. Kim de öğretmiş bunu bize? Böğücü alimlerimiz. Onun için İslam dininin farkı mıdır? Başka dinlerden. Başka dinlerden Resulullah'ın dediği gibi alimleri işte bu halaldır, bu haramdır. Ona ittiba ettiler. Ne oldu? Tam tağutun kucağına düştüler. Tağut insanı nereye götürür? Cehenneme. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye götürür insanı? Cennete. O kadar Bitti. O zaman sevgi, dostluk, düşmanlık nerededir? La ilahe illallah ve çenibut Evet, ikincisi. İkinci delil nedir bizim vela bara? Niye önemlidir? Birinciyi bildir Şimdi ikinciye gelelim. İkincisi, bu esas iman bağlarının en sağlamıdır ve imanın geçerli olma şartıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman bağlarının en sağlamı Allah için dostluk, Allah için düşmanlık Allah Allah için için sevmek Ve Allah için nefret etmektir Evet Bir ال Şimdi nedir? demişler Cemisidir Cemisi ا.s.v. ne yaptı? Cemi ne yaptı insanı? Hz. Nuhu ve mümin ne yaptı? Kurtardı. Neden kurtardı? Tufandan. Tufan nedir? Yer üzerinde her şeyi su boğdu. Sadece cemidi olan kurtardı. Alimlerimiz demiş iman da sefine-t-i nuh cemisi gibidir. Kim ona sarıldı? Kurtarır. Kim dışarıda kaldı ne olur? Cehennemi boyar. Başka çaresi yoktur. Çünkü imanın zıddı nedir dışarısı? Şirktir, çüfürdür. Eğilir bu imana imanı insan imanı tutmak için neresinden tutar? sağlam bir ipinden tutar. Değil mi? Bir halatından, saklam bir yerinden tutar. Ceminin. Sen suda boğuluyorsun, sana bir tane bir simit attı, yani bir ip fırladı. Ne yapacaksın? En sağlam yerinden tutacaksın. Yoksa bir çürük yerinden tutsan Ne olur? yarı yolda bırakırsan. İşte bunu açıklıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? Authuqu urul iman. İmanın en sağlam kulpu. Yani en sağlam tutacak yeri neresidir? Sene söylüyor. Anlatabildim mi? Yani en sağlam yeri neresidir? Bak sana 20 tane ip attılar. İnce ince ipler attılar. Bir da bir da halat atlar sana. Hangi sen sağlamdır? O halat kaba Bir de cemiye sağlam bağlanmış. Sen boğuluyorsun. Hangisine sarılırsın? O halata sarılırsın. Halat nedir? Kaba. ip Kopma ihtimali var mı? Evet. Hiç yoktur. İşte Resulullah bize onu gösterir. İmanı nereden tutsak en sağlamındayız? Çünkü iman bir cemidir. Nereye gidiyor? Sırat-ı müstakim üzerinden cennete gidiyor. Bizi cennete götürür. O zaman biz cennete gitmek istiyorsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bize he? Nedir? Allah Allah Allah Allah için buğz etmek. Allah için dostluk, Allah için etmek. dostluk, sallallahu aleyhi ve sellem. دشمن de ٹیکھی Ne diyor? بن رسول ص اللہ موالا تھی Sevmek ve buğz etmek. Allah rızası için. İyidir buğuz olur nefisten dolayı? Olmaz. Kan davasından dolayı olur mu? Olmaz. Aşiret, meşiret, hemşerilik, şehir bilmem ne olur mu? Parti e, takım olur mu? Sadece Allah için. O da nedir? Allah'ın dostları var, Allah'ın düşmanları var. Allah'ın dostu bizim dostumuzdır, Allah'ın düşmanı bizim düşmanımızdır. O kadar. E o zaman biz Allah'ın dostunu dost etmek için Allah'ın dostunun sıfatlarını bilmemiz lazım. Allah'ın düşmanlarını düşman kendimize kılmak için o düşmanları da tanımamız lazım. Değil mi? Yani iş işi o zaman nasıl olur? Tamam ben Allah'ın düşmanı benim düşmanımdır. E Johnny, he? Yen yani Johnny kılıfında bizim de buradakiler ne olacak? E ben bilmiyorum. Ölçü yok halinde. Onun için arkadaşlar biz bu dersleri yapıyoruz. Bu ölçüleri elimizde tutuyoruz. Biz şu anda kimseye ölçüm vermiyoruz. Sadece bu ölçüleri anlayalım. Ondan sonra inşallah her insan bunları anladıktan sonra kendisi ayırt eder. Nasıl gidiyorsun pazarlığı biliyorsan seni gönderdiler evden geç kişiyle tamatis al bizim için. Ne yaparsın? Pazara gidiyorsun. Tamatisi seçiyorsun. Neden? Biliyorsun. Ama bilmesen, adam poşeti verirse, diğer eline ne gelse doldurursun. Ama biliyorsan, alıyorsun eline bakıyorsun, çürgü olmasın, ortak kuvamında olsun, iki gün, 3 gün dayansın. ha Uzmansın çünkü. İşte musulman da uzman olması lazım. Uzmanlık için ne lazım? Biriçim lazım, ilim lazım. Tecrübe lazım. Evet, bu hadiste İmam Tabarani اللہ سیم اللہ bunu bize چم جو نبزہ سعید Evet امام Üçüncü. المطین Bu esas müminin kalbinin imanın tadını almasına ve yakinin zevkine varmasına vesiledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi imanın lezzetini tatmış olur. Allah'ı ve Resulünü başka her şeyden daha çok sevmek, sevdiği kimseyi sadece Allah için sevmek, Allah onu küfürden kurtardıktan sonra küfre tekrar dönmekten ateşe atılmışçasına nefret etmek. Hadis Bukhari Müslüm. değil de ondan daha üstün muttefakun aleyh yani senedinde metinde anlaşmışlar yani zirve nedir Resulullah sallallahu aleyhi ve burada ne buyuruyor Diyor ki telafun men kunne fihi vecd halawatal imani Diyor üç şey var bir müminde toplansa imanın tadını alır İman dedik. İnşallah biz imanın, e, iman derslerimizde imanın bütün dataylarını anlatacağız inşallah. İmanın bir tadı var. Onu mümin sadece hisseder kalbinde. O tat da nedir? O tat da cennetten gelmiştir. Müminin kalbindeki tat cennetten gelmiştir. O tat Kalbinde yerleşse alsan, onun dilden değil tadını kalpten anlarsın onu. Duygusaldır. Onu anladın sende yer senin için cennet olur. Onun için alimlerimiz diyorlar ki dünyada bir cennet var. Onu girmeyen ahiretteki cennete giremez. O nedir o cennet? işte imanın tadını almaktır. Adam var kalbinde imanın tadı var Belki önle yemeği yiyor, akşam yemek bulamıyor. Yen yani gözünün önünde evletler ölüyor. Yen yani hastadır ama birçok kraldan da daha ne yaşıyor mutludur. Neden? Çünkü dünyanın cennetine girmiş. Dünyanın cenneti parayla, şühretten, koltuktan, mülkten değil. Neylendir? Bu tattandır işte. Halavetul <gülüyor> iman. İmanın tadıydan. Eydir Bu nasıl olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç meselede bunu toplamış senin için. Bu üçünü anlasan imanın tadı kalbinde olur. İster misiniz? İster. Ama bak sözünün altında kalırsınız ha. Yani közkünüzü gelip istiyoruz derken altına girmeniz lazım. Lafınızın arkasında olmanız lazım. Çünkü zordur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana en dünyanın ve ahiretin saadetini gösteriyor. Cennetten önce dünyada cennete giriyorsun. Nedir? Üç meseledir. Aslında da مؤمن için de kolaydır. Nasıl Allah Teala diyor ki namaz مؤمن için kolaydır ama mümin olmayan için huşu olmayan için kalbinde azim dir. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Haşi nedir? Kim haşi olur kalbi? مؤمن Allah'tan Korkar, evet. İhsan derecesine gelmiş. Onun için biz namaz bize ağır diyorlar arkadaşlar. Ama bakıyorsun, bir abid, bir avliyaullah sabaha kadar namaz kılıyor. Sen belki geze kalksan, 803 rükعت کلsan, hem de اِنَّ اَتَيْنَ böyle بَلَا değil اَيْلَا Biraz ağırına geliyor ya. Sen ne diyorsun, bir üç var üzerinde. Çünkü huşu kalpte yoktur. Huşu kalpte olsa, ha? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Haşhielerin imamıdır. Bir üç hatta Bakara, Nisa, Âl-i İmrân'ı okurdu. İmamların Haşhiidir. Onun için bu üç mesele iman meseleleri kalbi imanı tam anlayan arkasındadırlar. Bunlar nedir? Birincisi: Men kâne Men kâne Allahu ve Resûluhu ahabbe ileyhi Hazır mısınız? Ha? Allah ve Resulü her şeyden onun için daha önemlidir, daha sevimlidir. İnsan en aziz, en sarıldığı şey nedir? sevdiği şeydir. Sevmak nedir? Sen ondan hoşnut oluyorsun. Senden ayrılmasını istemiyorsun. Sevgi budur. Değil mi? یعنی سون سان یور سلبر دنیا دہ نور ایشور اولتور ملور امایاضل سولین اللہ سل سابی bu bir سوبی yerleşti İmanın nedir? Tadını almış olur. İnsan sevdığını ne eder? Ne yapar? Peşinden gider. Resulullah ne verilmiş? Öz ve söz verilmiş ona. Onun için Resulullah bak ben dedim siz altından kalkamazsınız. Sevci bu birincinin altından hele kalkamazsınız. Allah ve Resulü seviyse hiçbir zaman karşı gelemezsin. Yoksa sevgin doğru olmaz. He? oğlun sana diyor baba ben seni çok severim evde ama sen gelip diyorsun oğlum ona git gitmiyor sözünü tutmuyor öyle yapmayı yapıyor otur oturmuyor ne biçim sevgi sevgidir içi dolmamış baba razı olur mu oğlundan hiç olmaz ama sağ dese sağa sol dese sola, otur oturur kalk dese kalksa o zaman der, evet oğlum beni seviyor anlatabildim mi E sen Allah-u Teala'yı seven insanın peşinde gideceksin. Allah-u Teala'yı seviyorsan, Resul'unu seviyorsan ve onların sevgisinin önüne hiçbir sevgi geçmiyorsa o zaman matemat onun emirlerine uyacaksın. Bu bir. Uyacak mıyız? <gülüyor> Uyacağız. Başka alternatif yok. yoktur. Evet, çok güzel söyledin. Ama inşallah da Halimler demişler çişikil kullanılır. Bir tahkikan bir ta'liikan. Tahkik nedir? İnşallah yani ben muhakkak yapacağım bunu Allah'ta izin verir inşallah. Bir de ta'liikan inşallah Allah izin verse yaparız bunu. Yani kadere kalmış. <gülüyor> nasıl adam diyor? Nasıl adam diyor ben namaz kılmıyorum ve ne yapayım Allah lahu'l yazmış ben namaz kılmam. Maşallah kes. Onun için biz inşallah ederken Yani bir de sen kolları sığayacaksın. Allah-u Teala seni görsün. Ondan sonra sana bol bol verir. Allah-u Teala diyor gel bana ben koşarım sana. Kutsu hadiste değil mi? Bir arşın gel ben, bir karış gel ben sana bir arşun yaklaşırım. Ne demektir? Ha? Demek ki sen iste. Gerisini bırak Allah'a. Yeter ki sen azimet yap kalbinde. İşte bu üçte biri. 3/1'idir. Men ahabba abden la yuhibbu illa lillah. Bu da bizim dersimizdir. Bir kulu sevsen o kulu sadece Allah rızası için seversin. Yani ben Abdulkerim kardeşi çok seviyorum. Ama Abdulkerim kardeşten çıkarım var ise, dünya işi, işte arabası var ben bundan faydalanırım. Şöhreti var ben bundan faydalanırım. Malı var ben bundan faydalanırım. ha Belki bir yani her ne küçük büyüç faydalanıyorsam bunun için ben Abdülkerim'e sevci gösteriyorsam bu Allah içindir. Hayır. Onun için bir Musulman bizden önceki ümmette gitmiş bir Musulman kardeşini bir köyde ziyaret etsin. Allah için. Allah-u Teala bir melek gönderir. Adam şeklinde. Nereye gidiyorsun? Demiş, gidiyorum filan kardeşimi ziyaret edin. Çıkarın ne orada? Hiçbir çıkarım yoktu. Allah rızası için gidip halin halatın sorma ondan sonra. Dedi. Diyor işte ben Allah'ın elçisiyim, sana müjde vermeye geldim. İşte Allah sevgisi budur. Bir de biliyorsunuz, yedi tane kıyamet gününde Allah'ın gölgesi altında. Gölgelenir. He? Onlardan bir denes kimdir? Sadece Allah için seven, Allah için ayrılan. Allah'tan başka için sevsen ne olur? Bu dünyada kalır. Çünkü Allah'tan başkası için nedir? Bu dünyadır. Çünkü Allah yaratandır, başkaları hepsi nedir? Mahlukattır. Onun için mahlukatta mahlukatta kalır. Hepsi dünyada kalır. Ama ne kalır? Allah için seninle gelir. nere müminleri مسلمان لر سیوارس چھو بار Bitti. Bu bizim dersimizin en sağlam kulpudur işte. Üçüncü nedir? وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْ قَظَهُ اللّٰهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَا يُلْقَثِ Bir insan sever mi ataşa atılsın? Yani sana seçim deseler sana ataşa atın ne dersin? Aklı selim hiçbir insan bunu. intihar eden de bunu kabul etmez Çok na Yani bu imkanı yoktur. Çok nadir olur bu. Nasıl ateşe atırmayı sevmezsin? Allah seni kifirden kurtarmış, iman sana nesip etmiş, kifre dönmeyi ister misin? Çünkü kifre ateşe benzetiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kifre dönsen aynı ateşe girmiş olursun. İster misin? O zaman ateşe جر میں میگ سن شف میں میگ سنکھ سن için چون i̇şte üç دید elde اردار ne olur Allah'ın چفری جانے قبول tam sağlam yerinden tutarız sıratı müstakim üzerinde oluruz birincisi Allah ve Resulü'nü sevelim içincisi dünyada bütün varlıklar da olsa kimi severiz Allah da severiz yani insanı severiz hayvanı da severiz biz Allah rızası için niye niye biz fareyi öldürüyoruz niye ilanı akrabı öldürüyoruz he Allah emretmiş değil mi Niye koyunu besliyoruz? Allah emretmiş. Yiyeceğiz onu. Onun için niye ağzı Allah Resulullah diyor ağzı kesmeyin. Ağzı bize faydası var. Bir tane ağzı kessene ne dersin? Kızarsın onu. Çünkü Allah emretmemiş ağzı kessin, yaş ağzı. Niye kesiyorsun? Çünkü bu Allah yaratmış insanoğlu oğlu için bunu. Onun için evremde her şeyi biz Hatta bir hadiste Resulullah diyor, çim yerin, yer üzerinin minaresini değiştirse Allah ona lanet eder. Minare nedir? Yani yer üzerinde tabi şeylere zelal vermek. Mesela burada göz çıkmış gelip o gözle zehir atıyor. Mesela burada bir göl var bir tağut geri o gölü kurutuyor. Bu yer üzerini değiştirmektir. para لانے اونچی اللہ İnsanlar bostan koyuyor, yeşillik yapıyor. Hepsi parayla değil. Emekle değil. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü bunu Allah-u Teala istemiş. O kadar basit. Ama kötü, zerrelli şeyleri de yok ediyoruz. E biz buna uyacağız. Bu zerrellerden nedir? Allah'ın düşmanları. Kimlerdir olar? Allah'ın emirlerine uymayanlar. Bunlar da derece derecedir. Bunları işleyeceğiz ileride inşallah. Ama kısacası Bir tane uymuyor kendi halinde. Bir tane uymuyor değil, yerinde durmuyor. Savaş açıyor. Devamlı engel oluyor. Bir tane daha fazlasını yapıyor, Allah'ın emirlerini yok etmeye kalkıyor. Bunu da yapmışsa da, o emirlere uyanları da yok etmeye kalkıyor. Bu tağutun tek ta kendisidir. Şeytanın birinci nümera adamıdır. Yani bir tane diyor sana, tamam Allah'tan kur arasındadır. Bu tağuttur. Bir tane geliyor, diyor ki namaz kılma, başını bağlama. Bu nedir? Birinci derecedir. Ya sen başını bağlamıyorsun. Tamam ama bana karışma. Hayır diyor, başını bağlamam, beni rahatsız ediyor. Çünkü Allah'ın emriyle uyguluyorsun. Ben Allah'ı sevmiyorum. Allah'ın emirleri uygulansın, yer üzerinde onu da istemiyorum. Biz bunu ne yaparız? onu düşman zirve işte düşman da derece derecedir. Evet. Dördüncüsü. Dördüncüsü iman bu esası gerçekleşmesiyle tamamlanmış olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir ve Allah için mani olursa imanını tamamlamış olur. Evet bunu da Ebi Davud rahimeullah hadis sünnenede rivayet ediyor. Diyor, للاه للاه للاه diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu da dördüncü nedir? Vel barai, canlandırmak imanı ne yapıyorsun? رسم بدر جنہ olmaz. Yani imanın olması olmazı çıktı Maşallah ne kadar halimlerimiz güzel delillerden işi oturtmuş. Demek ki biz neyiz? Böyle rahat yaslanmışız. Değil mi? Kendimizden eminiz. Arkamızda dere yoktur. Değil mi? Tam duvara, sağlam yere yaslanmış Çürük bir tahtaya taktaya yaslanmamışız. Arkamızda dere var. Böyle yapsak dereye düşeriz. Çok fırkalar var. Maalesef böyle şeye yaslanmışlar. Çürük tahta gibi. Ama biz elhamdülillah öyle bir dindeyiz. Allah bizi sevmiş. Bunların içinden bizi sağlam ehli sünneti bize nasip etmişti. Bu da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor, men ehebbelillah kim Allah için sevse ve ebgadafillah Allah için buğz etse biz dedik sevenler belli müminler, ac, güzel şeyler buğz nedir? Sevmemek, nefret, kimdir? Çafirler, kötü şeyler değil mi? شیطان و جمایتی وَمَنَعَ لِلَّهِ Allah rızası için bir şey men etse men nedir yani içki içmiyorum ben. men ediyorum nefsimi شہوتimi zineden شہوتimi haramdan men ediyorum bu men bir de gücü miyetini men ediyorum oğlumu amcamın oğlunu vesaire bu Allah rızası için men etmek E bunları yaptık ya Resulullah ne olur وَاَعْتَ فِيُلَّهِ Allah rızası için veriyor. Allah rızası için de men ediyor. Allah rızası için ne veriyorsun? Zekatını verirsin, sadaka verirsin, fakire verirsin, مُجَهِدٍ parasını verirsin. Değil mi? Bunlar hepsi Allah rızası için. Ama neye yasaklarsın? Haram. Bir tane gelmiş senden para istiyor, namaz کنıyor. Buna para vermeriz biz. Bir tane gelmiş senden para istiyor, ihtiyacı var, fakirdir, ama gelip sigara içiyor. Ben Allah rızası için ona para vermem. Bu nedir? Meneğidir. Sonra Resulullah sağ ol senin dört şey burada belirtiyor. Allah rızası sevmek, Allah rızası için buğzetmek, Allah rızası için vermek, Allah rızası için vermemek. he Ey bunu yapsak ne olur ya Resulullah? فَقَدِسْتَكْمَلَ iman <الْإِيمًا> Bu dört meseleyi yap imanın bütünleşir. Ne kadar önemli bir meseledir bu vela vel bara arkadaşlar. he? Çok önemlidir. Onun için buna sarılacağız Allah'ın izniyle. Evet, 5 beşinci. Beşincisi, kim Allah'tan başkalarını, onların dinini ve ona dine, o dine mensup olanları severse Allah'a küfretmiş olur. allah Teala şöyle buyurmaktadır. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını dost mu edineceğim? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma denildi. Evet, bu ayet En'am surası 14. ayettir. Bu beşinci mesele nedir? Diyor ki, kim Allah'tan başkasını sevse olur? kafir olur. Değil mi? Bu da tehliçeli. Yani biz, şimdi ayetler de gelir bizim ileride. Allah Teala bir ayette diyor, Allah'a ey müminler diyor, eğer kardeşiniz akrabanız, babanız olsa bile, malınız, aşiretiniz olsa bile eğer Allah'a düşman insanlar dost edemezsiniz buna. Demek ki en yakunun bile Allah'a düşman ise ben bunu dost etsem ben kafir olurum. Anlatabildim mi? ha şimdi buradan hüküm çıkartan olur. Bizim çok şeyh-i İslam'ler vardır. Yani o değil ciğmenin babam namaz kılmıyor hemen dedim onu. Babama diyeyim ben seni tekfir ediyorum baba sen benim düşmanımsın. Allah Teala böyle diyor. Şimdi hüküm ayrıdır, oturtması ayrıdır. Değil mi? Yani bugün de düzen normal düzende de aynen cinayeti mesela bir tane katil yapıyor. Bir taneye müebbet veriyorlar. Bir taneye 20 sene veriyorlar. Bir taneye iki sene veriyorlar. Neden? Aynı adam öldürmüş, nefis öldürmüş ama sebeplerinden dolayı meselelerinden dolayı nedir? Hepsi farklı farklıdır. Sistemi oturtmak için ne ister? Alim ister. Kadılar ister. Bunu oturtsun. Şimdi biz ana cizgisiyle hükmü bilmek istiyoruz. Nedir? Çafir dost edilmez. Şimdi bunun dersini bu derste de isteriz. Şimdi hoşgörü ayrıdır. düşmanlık ayrıdır. İyi muamele. Allah Teala diyor baban ana müşrik olsa bile ne yapacaksın iyi geçineceksin orada biz bunları açılacağız inşallah ama bunlara gelmeden öldük adam diyor işte ben Abdullah Hoca'dan döydüm, böyledir ben de böyle uyguladım şimdi onun için biz burada bir dipnot düşüyoruz şimdi bu da nereden çıkıyor bu 14. ayet en'am suresinde kul de ey resulü eğayrallahi ettahuzü Allah'tan başka ben dost edinim. Allah dedi ne olur? Allah'a tabi olanlar da var. Allah'ın dostları da var. Allah dedi yani müminler bütün şeyler dedi içine. Allah'tan başka nedir? Hayvanlar ağızlar da girer içine dediğimiz gibi. Çünkü Allah Teala diyor bunlar bir ümmetliler. Tesbih ediyorlar. Siz onların tesbihlerini bilemezsiniz. Ağaç da tesbih eder. Bunlar hepsi bizim dostumuzdur. Neden? Çünkü bunları Allah'ın dostudur. mesela hayvanlarda çertenkele bütün hayvanı öldürmek akrab ilan haricinde bu zerelli hayvanla öldürmesi günahtır. Kim hayvanı hedef yerine koysa cennette, e, cehennemle müjdelenmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ama çertenkeleyi öldürmenin yüz hasenesi var birinci darbadı Demek ki Allah Teala düşmanıdır. Allah Teala yaratmış. Niye? Onu biz soramayız. Hikmet Allah'tandır, yaratıcıdır. Bazen hikmeti biliriz, bazen bilemeyiz. var varsa sor. He? Sor. Bize bildirmemişti. Ha sormuyorsan bekle kıyamet gününde sorarsın. Allah Teala karşına çıkaracak. Evet. Şimdi E geyril lahi ettehidu Allah'tan başka mı dost edindin? Ha? sonra ne diyor tehkit ediyor Allah'ın sifatlarını veriyor yani nasıl benden bunu istiyorsunuz ki o Allah فاتر السماوات والارض Allah Allah yeri göcü yaratandır yoktan yaratandır وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعِمُ Allah insanlara rızık verir ama kendisine kimse rızık veremez çünkü Allah yaratandır kimseye ihtiyacı yoktur yani Lan nasıl olur ki kendisinden başka Allah Teala zatından başka kimseye ihtiyacı olmadığını bırakayım? Celim bir tane başkasına ihtiyacı olana tapayım. Onu veli Olur mu? Olmaz. He? Sura ne diyor? Kul ey Muhammed de oğlara. İnni umirtu en akuna evvel men eslem. Ben emr olundum ilk teslim olanlardan onu. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden olma. وَاُولْبِينَ Müşrikler nedir? Burada niye demedik kafirin? Dedi müşrikin allah Teala. Çünkü teslim olursun, şirkte koşarsın. Çünkü Kuffarı Kureyş Allah var, inanıyordular. Allah'a ateist değiller. Ama ne yapıyordular? Allah'a şirk koşuyordular. Kuffarı Kureyş de demıyordular. Deme Allah yoktur. Çünkü ayette diyor, de sonralardan... اللہ اللہ nerede Çünkü vahiy Resulullah'a geldi. O ümmetin Resuluna. ilk önce geldi. O ne yaptı? Teslim oldu. Evet. En sonuncuna gelelim. Zamanımız da daraldı zaten. Altıncını da okuyalım. Altıncısı. Bu esas öyle bir bağdır ki Rabbani bir İslam toplumu onun üzerine kurulur ve onunla birbirine kenetlenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi içinde istemedikçe mümin olamaz. La yu'minu. اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Bu da Bukhari. İman Bukhari rivayet ediyor. Bir mümin imanı tamam olmaz. Mükemmel olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. He? Ne yapmadıkça? Kendine istediği, sevdiği şeyi kardeşi içi de sevmese. İstemese. Ne oldu burada? Ha? Yani ben istiyorum arabam olsun. Burada kaç tane kardeşim var? Cirmatuz tane Müslüman kardeşim var. Hepsini de istiyorum arabası olsun. Eğer bu arzu benim kalbimden geçmese imanım tamam değil. Burada ne kalkıyor ortaya hasadet. O zaman ne oluyor? Ben hepsini kuçaklıyorum. O zaman ne oluyor? <gülüyor> Akidesiyle Rabbani bir toplum oluyor. Bu toplum hayalda mı? Tevride mi? Yoksa pratikte de olmuş mu? Ol olur mu? Olmuş. Bu olur. Ne zaman oldu? Sahaba tabiinde, öründe oldu. bugün de var mı? Evet var. He? Var mısınız? He? Her çeşisi ister mi? Kendisinin arabası varsa kardeşin de olsun, hanım var ise olsun, evi var ise, işi var ise, kalbinde cin ve nefret Müslmana karşı haramdır. Haset de haramdır. Neden? Hasut insan, hasadet eden insan nedir? Kadere inanmamış. He? Ammar kardeşin arabası var benim yoktur. Ben desem niye onun var benim yoktur? Anlamı gelir. E demek ki ona kim vermiş arabayı? Allah takdir etmiş. Levh-i mahfuzda yazmış Ammar dünyaya gelmeden önce. Dünya yaratılmadan önce. E beni de yazmış, arabam yoktur. Ben eğer buna teslim olmasa, niyeyi sorsa, onun için Resulullah diyor, niye şeytandandır demeyin bu kelimeyi. Lev mine şeytan. Lev şeytanın kapısını açar sana. Niçin? Niye böyle oldu? Ne için? Bu itirazdır kadere. Ne diyersin? Emennâ ve saddâkınâ. Kadere teslim olmaktır. Biraz önce yüp kardeşten yolda konuşurdu kader kader meselesinde kadere teslim olmak nedir? Mesela dedik bir işçi var. He? Bu işçi bizi biraz rahatsız ediyoruz. Bu işçiyi işten çıkartmak istiyoruz. He? Bu işçiyi çıkaracak alternatifiniz yoktur. Ama bu işçi kasaba bize zarar veriyor. Bu işçiyi biz çıkarttık işten. Ama biz Allah rızası için bunu çıkartıyoruz. Çünkü bizim dinimize zarar veriyor. Alternatifimiz de yoktur demek ki biz kadere teslim olmuşuz. Değil mi? Çünkü Allah emrediyor bu işi sizin yalnız olmaması lazım. Ama ben bu işi evet çıkartıyorum. Nasıl olsa dört tane benim adayım var. Olardan birini alırım. Bu konudan çıkartsam demek ki kadere teslimiyet burada yoktur. Anladınız Teslimiyet ne zamandır? Müphem bir yere gidiyorsun. اللہ رضا چلی دکم سب ریت لال در چل رہے اسما سبات kılacaksın İmtihan tarlasıdır. Allah'ın emrine uyacaksın. Peşindesin sonunda kadar arkasında Muhakkak Allah Teala seninle seni bir yerden bir kapı açar. İmtihan edersen. Evet arkadaşlar işte bu ve vel bara meselesi gördük altı noktayla ne kadar önemli bir meseledir. Olmasa olmazdır. Akidenin özüdür, esasıdır. Onun için biz buna sarılacağız. Bunu önemini anladıktan sonra canlandırmaya başlayacağız biz. Anlatacağız bunu. Anlatmadıkça bunu, yaşamadıkça, anlatmadıkça vahideliğe imanımız zayıftır biz. Yaşayacağız, insanlara da vahideliği anlatacağız. İnşallah e, önümüzdeki derste e, diğer e, hükmünü veririz. Velavel baranın hükmü nedir? مختا زا سے نا دریانی والا والے بڑا دے دن بتم انجاکس نئے باز و ان شاء اللہ میرے جاز اللہ نیدن الحمد للہ رب العالمین وسلۃ وسلم سید مُرس نبی علیہ وصحب اجمائن